Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiyye Evet efendim. Şimdi el mukrahatu sala Namazdaki mekruhlar. Şimdi namazdaki mekruhlar e, yani ne demek namazdaki mekruhlar? E, El-ef'âlu -el letî tukruhu fi salati el afaalu lati tukruhu fi salati namazda yapılması mekruh olan fiiller yani namazın mekruhları dediğimiz zaman namazda yapmak mekruh olan fiiller bunları da ikiye ayırıyoruz bir kerahetun tahrimiyye kerahetun tenzihiye yazını onu kerahetun tahrimiyye kerahetun tenzihiye Efendim mekrahetun tenzihiye tenzihen bu ne zaman olur bir sünneti terk ettiniz sünnet yapmanız gereken bir sünneti namazda terk ederseniz namazın içinde tenzihen bir mekruh yapmış olursunuz peki karahetun <gülüyor> tahrimiye nedir fatiha okumak vacipti terk ettiniz veya zam sure okumak vacipti terk ettiniz Namazın içinde eğer bir vacibi terk ediyorsak bu e, tahrimen mekruhtur. Kerahatun tahrimiye yani akrabu ilil harami. Harama yakın mekruh. Peki kerahatun tenzihiye nedir? Akrabu ilil helali. O da helale yakın olan bir mekruhtur. Bunlara baktığımız zaman e, e, yani el mekruhatu fi salati Namazdaki mekruhlara baktığımız zaman e, neyi görüyoruz? Daha çok böyle namaz kılarken huşuya engel olan, kulum Rabbi ile olan sılasına mani olan şeyler, onları fukahımız mekruh bağlamına onları da almış. Yani onları da almışlar. Namazdan, e, namazı başından sonuna kadar huşu içinde kılmak, huşu halini koruyabilmek. Neydi huşu? el i'radu anil an sivallahi dem el i'radu an sivallah Allah'tan başka her şeyden yüz çevirmek yani ma sivadan ma veraya gitmek ma sivadan ma veraya gitmek onun için Allahu ekber diyorduk intikal tekbirlerini almamızı hikmeti neydi neden intikal tekbirleri alıyoruz yani şeytana hadi git diyoruz. Allahu Ekber yani senin hilelerin var, taarruzların var ama Allahu Ekber o Allah'a ben iltica ediyorum. Onun emanındayım, onun hıfzındayım diyorsunuz. Peki şimdi fasulun yukrahu lil musalli en ya'bese ev yufarkıya asabi'a yukrahu lil musalli en ya'bese en ya'bese oynamak. Yani elbisesiyle oynaması, elbisesini öteye, beriye çevirmesi mekruhtur. Orada hadis-i şerif var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ كَرِحَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي Namazda abesle, boş şeyle meşgul olmak, elbiseyle oynamak bu tür şeylerden sizi men ediyor. Yani yine ya orada... E, bundan elbise ya da başka şeylerle böyle namazda meşgul olmak neden mekruh? Onunla alakalı başka bir hadis-i şerif var orada. اَمَّا هَذَا لَوْ خَشْعَ قَلْبُهُ لَخَشْعَدْ جَوَارِحُهُ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birisi görüyor. O birisi namazda böyle abesle meşgul oluyor, elbisesiyle oynuyor. Ne buyuruyor? اَمَّا <gülüyor> hada. Bu adama gelince... لو خشع قلبه لخشعت جوارحه bunun kalbinde huşu olsaydı yani masivadan maveraya gidebilseydi Allahu ekber dediğinde namazın hazını heyecanını yaşayabilseydi o zaman bunu onun organlarında görecektiniz yani böyle namaz kıldırır ki adam şimdi cübbeyi o yana çekiyor bu yana çekiyor sağdan alıyor soldan alıyor Aklı fikri başka yerde. Halbuki namaz kendinden geçme hali. Bu 1. Çeçen Rus Savaşı'nda bir görüntü vardı. Böyle bomba patlıyor. Çeçen mücahidlerden birisi parkesini sermiş, üzerinde tespih çekiyor, namaz kılmış. Yani onlar öyle adamlardı, öyle mücahiddiler. İstanbul'dan bir hoca anlatmıştı o 1. Çeçen Rus Savaşı'nda. Efendim diyor, böyle gidiyoruz, bir yere geldik, minibüste herkes indi, yaya gittiler, sonra tekrar dolmuşa bindiler ya da işte toplu taşıma aracına. Neden böyle yaptıklarını sorunca orada ulemadan birisinin kabri var, o kabrin yanından toplu taşıma aracıyla geçmiyorlar, iniyorlar, edepsizlik olur diye öyle gidiyorlardı. Tabii sonra bu Vahabilik girdiği yere fitne giriyor işte kadrov gibi eşkiyalar ortaya çıkıyorlar. Öyle birisi anlatmıştı, orada talebelere sohbet ediyorum. Baktım ki böyle arkada bir yerde kapı var, tamamı bir anda ayağa kalktı. Merak ettim neden ayağa kalktılar. Onları heyecanlandıracak. Bu böyle bir konuşma yapmamıştım. Baktım ki arkadan bir talebe elinde Kur'an-ı Kerim var. O halde odaya geliyor, ayağa kalkıyorlar. Yani böyle olduğunuz zaman Allah Teala size bir nailiyet veriyor. Şimdi bizdeki adamlar neyi tartışıyorlar? Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz tutalım mı, tutmayalım mı diye. Ne izzetleri var, ne itibarları var. Zalimler gelip meydan okuduğu zaman onları öyle adamları, bunları tartışanları odalarına çekilir halde görürsünüz işte. Eğer Allah'ın ve Peygamber aleyhisselamın yanında olmada birisi izzet ve itibar aramıyorsa hep böyle ruhsatlarla amel eden zavallar olarak onları görürsünüz. Şimdi şu yukarıdaki hadisle alakalı madem ilmin bir ahlakı var onu söyleyeyim. İnna Allaha kerhe alekumul Salati bu hadis zayıftır. Ee, aslında hadisin e, yani devamı şöyledir e, yani zayıf olan şekliyle hadis şerifin efendim tamamı şudur İnna Allaha kerhe alekumul aabtha fil salatih wa raftha fils saumiy wa ee, yani kabirlerde gülmeyi, oruçta refes, refes, yani kadınlarla böyle cima muhabbetleri yapmayı, e, efendim e, Allah Azze ve Celle Müslümana yakıştıramıyor, yakışmaz diyor, yakışmaz. Mezarlık nedir? İbret alma yeridir. Orada gülüp muhabbet etmek yakışmaz diyor. Hadisin tamamı bu şekilde. Peki, اَوْ asabi أَصَابِعَهُ Namazda parmakları ne yapmayacak? Çıtlatmayacak, çıtlatmayacak. Hadis-i Şerif'i İbn-i Mace rivayet ediyor. Aslında e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem وَلَوْ كَانَ مُنْتَظِرًا السَّلَاةَ اَوْ Yani adam namazı bekliyor. Ya da evinden çıktı, اَوْ مَا شِيَنْ Namaza giderken de sanki namaz halindedir. O sevabı ecrü alıyor. Dolayısıyla namaza giderken de parmaklarını çıtlatmayacak o da mekruh. Peki bunlar neden mekruh? Huşu yamanı. Hani namazda adam çıt çıt yapıyor. Öteki elbiseyle meşgul oluyor. Sağa çekiyor, sola çekiyor mekruh olduğundan. av yatakassar en vardı şurada yukrahu lil musalli en ya'basa en ne neden de en <gülüyor> navasibten dem <mi>? en len <gülüyor> key okay, izen peki av yufarka asabiuhu yani av en yufarka asabiuhu av en yatakassar demey av yatakassar bu hadide bununla alakalı babbar. bab var babul khasri fi salati Asır elleri nereye koymak? Böğrün üzerine koymak. Elleri namaz kılarken böğüre koyuyor. Neden? İşte el kitap böyle yapıyordu veya namazdaki sünnet e, bağlamaya aykırı nerede elleriniz olacak namaz kılarken göbeğinizin altında olacak. Ama böyle bir hal ne demiştik? E, neden mekruhtu bunlar? Çünkü ya sünneti terk vardı veya Vacibi terk vardı. Onun için bunlar namazın mekruhları kabul edilmişlerdi. ''Ev <gülüyor> yetekassara, ev kısa şahrehu.'' Saçını kadınlar gibi böyle arkada bağlamayacak. Ya da ''Ev kısa şahrehu.'' Ne yapmayacak? Efendim böyle örgü yapmayacak. Sağdan soldan erkek arka tarafta örgü yapmayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada hadis-i şerife bakın. Ebu Davud'un hadisidir bu. Li ennehu sallallahu aleyhi ve sellem neha en yusalli errecul en neha yusalli ve ma'kusun. Ma'kusun saçı böyle e, örgülü, bağlı olduğu halde namaz kılmaktan sallallahu aleyhi ve sellem nehyetti. E, kadına benzeme kardeşim. Değil mi? erkek gibi olsun halin e, hani elbise, kıyafet ama şimdi birbirine girdik kadın da erkek, erkek de kadın gibi giyiyor onun için evde ikisi de birbirine erkek gibi davranınca işte soluğu mahkemede alıyorlar, kıyafetlerin insanları üzerine büyük etkisi var büyük etkisi var evet yani kadınlarla bile sürekli konuşan adamların konuşması değişiyor ya kadın gibi konuşuyor adam. Kardeşim yani mübarek. Allah seni erkek yarattı. Bak kadın da kadın gibi konuşan erkekten nefret eder. Erkekten, kadın erkekle evleniyor işte. Niye erkek? Erkekle evleniyor, aile kuracak. Yani o halde her haliyle erkek olacak ki konuşması, ifadesi, izahıyla. Ya erkek olacak derken böyle... Kaba Efendim bağran çağran hadi otur falan filan böyle değil tabi ya yani normal tabii halinde olacak tabii konuşma nasılsa o şekilde konuşacak. Ev yesule sabubehu elbisesini sarkıtmak o da mekruh. Şimdi buradaki hadis aldığı ifade izahta ne diyor? An يَجْعَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ اَطْرَافَهُ مِنْ جَوَانِبِهِ Efendim an يَجْعَلَهُ عَلَى رَأْسِهِ Yani onu başına koyup sonra böyle sağa sola sarkıtması o şekilde değil de o şekilde değil nasıl hadis şerifte ki rivayet omuzlarına koyup da o şekilde giymeden cübbeyi sırtında bırakması. Omuzlarından aşağı sarkıtıyorsunuz. Neden bu mekruh? Orada ne var? Tekebbür var. Adam böyle omuzuna ceketi atıp yürüyorsa bu mahallenin ağzı benim diyor. Ayakkabıyı kırıp da yürüyorsa ne demek? E varsa benimle hesaplaşmak isteyen gelsin demek istiyordur herhalde. Ceket bunu anlatır. Ama Allah Teala'nın huzuru, tevazuyu kuşandığımız yer dolayısıyla oraya kemali, edeple gelinir. Böyle bu hallerle gelinmez. Efendim, اَوْ يُقْعِيَ اِكْعَا dediğimiz bu hal, o da mekruhtur. İka nedir? Arkada ikayı tarif etmiş. İka'ya bakın. Ne diyor? E, şerhin e, bu... Yani metinle alakalı şerhin sonunda bu kelimeyle alakalı el ikaau en yakud ala aliyeteyhi ve yansib fakhizeyhi ve yadmu rukbeteyhi ila sadrihi ve yada yadayhi ala al-ard. ala kalçaları üzerine oturması ikaa'yı tarif ediyor. Yani hangi oturuş mek mekruh Kalçaları üzerine oturuyor. وَيَنْسِبَ فَخِذَيْهِ fakiz فَخِذ Uyluk. Yani şu baldır. He? Baldır mı diyorlar? Uyluk. Uyluklarını dikiyor. Sonra وَيَدُمَّ رُكْبَتَيْهِ اِلَى صَدْرِهِ Diz kapaklarını da göğsüne dayıyor. Efendim وَيَدَعَ al عَلَى الْاَرْضِ ellerini de yere koyuyor. Bu şekilde oturmak. Yani namazı anladınız değil mi? He? Biz tarif etsin mi şurada göstersin mi? Yok. Zahir. Biz normalde bu tür şeyler olunca tarif ediyor zaman bu kamera tabii çok şeyden alıkoyuyor bizi. Peki eu yukaiya a efendim. Şimdi burada Ebu Zer hadisini almış benzer hadisi kim rivayet ediyor? Ebu Hureyre'den var, Ahmet bin Hanbel'den bu hadis zayıftır. Ebu Hureyre, Ebu Zer'den gelen bu hadis, yani bu sizin şartta aldığı hadis zayıftır. Ama benzer rivayet Ebu Hureyre'den, Ahmet bin Hanbel'den geliyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte ilk a aslında geçmiyor da ilk a nedir? Ulema'nın o hadis-i şerifte, hadis şerifte geçen kelimeyi şerhidir kardeşim. O hadis-i şerifte geçen kelimeyi ulemâ İslamımız şerh ediyorlar. o kelimenin şerhidir. Yani mesela hadis-i şerifte kana Rasullah sallallahu aleyhi ve sellem yenha an ukbeti şeytan Efendimiz şeytanın ukbesinden nehyetti. İşte o ukbeyi ik'a diye tarif ediyorlar. Yoksa e, Ebu Zer e, efendim, rivayetlerde ik'a değil de bu kelime geçiyor. Ukbetu şeytan geçiyor. Tefsirdir yani bu. Demek ki bu şekilde oturmak da mekruh. Ev <gülüyor> yeltefite, iltifat. Yani... Namazda sağa sola dönüyorsunuz, yukarı, aşağıya bakıyorsunuz. Ahmet bin Hanbel rivayetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. La yazalullah mukbilan alal abdi fi salatihi ma lam yeltifid. Eğer sağa sola dönmüyorsa, secde mahaline bakıyor. Kemal edeple namazını kılıyorsa Allah azze ve celle onu namazında murakabe ediyor ama dönüyorsa Allah da onu bırakıyor. Ev yeterabba liğeyru uzr. Terabbu edir. Bağdaş kurarak oturmak değil mi? Terabba veya yeterabba liğeyru uzr. Adamın özrü yoksa özür olmadan terabbu yapması yani bağdaş kurması bu da Mekruh. Bu şekilde bağdaş kurarak oturmak da mekruh. اَوْ يُقَلِّبَ الْحَصَى illa لِذَرُورَةٍ Efendim böyle secdeye gidiyorsunuz, ee, orada e, şeyler varsa e, taşlar, eskiden tabi Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinde taş vardı. Yani bir defalığına Allah Resulü orayı secde mahallini tesviyeye müsaade ediyor ee, yani la yef'aluhu aksara min bir defadan fazla yapmaz bir defada böyle tesviye edebiliyorsa secdemehalini tesviye eder İlla au yukallib alhasaa illa zarurene işte başınızı koyamıyorsunuz orayı mutlaka böyle elinizle temizlemeniz gerekiyorsa temizleyebilirsiniz ama normalde bu şekilde yapmak mekruh او يرد السلام بلسانه او بيده Dille ya da efendim elinizle beraber karşıda birisi size selam verdi o selama icabet etmek bu da mekruh ya rudda selam selama karşılık vermek icabet etmek efendim bu da mekruh diyoruz aw yatamatta yatamatta gerilmek yani bunları millet içinde yapmak da adabı aykırıdır. Hele kadınların içinde yapmak, gerilmek. Eğer bir yerde kadın varsa kim olursa olsun duraktır, başka bir yerdir. Alim, arif, âli, mutlaki zatlarının arasında gerilmek. Bunlar hayvana mahsus, hayvanlara mahsus haller biliyorsunuz. Ama yani sağlık açısından bu faydası var diyorlar. Gerilmek, yalnız bir yere git orada geril mesela <gülüyor> gerilebildiğin kadar... E, Tanzu suvayim var böyle gidersin ormanda e, yeşil alan olduğu yerde kimsenin görmediği bir şekilde böyle e, derin nefes alıp ellerinizi açıyorsunuz şöyle e, gözünüzü kapatıp o enerjiyi alıp yukarıdan aşağıya getiriyorsunuz böyle eliniz bedenize değdiği halde çıkarıyorsunuz. Bu tür şeyle e, faydası var bir enerji e, ama bu yogacılar var ya evet yani Allah Allah iman ve İslam girmediği eve bak bu haydutlar giriyorlar işte neler yapıyorlar adam gitmiş adamlar hayatları da haberleri yok yani öyle mailler geliyor ki bana burada onlara yani bir gün psikolojimi bozuyor. Yani burada anlatamam size. Öyle bir mail geliyor. İnsanlar, adamlar da acayip olmuşlar. Yani sizin çocuklarınız nasıl olacak çok emin değil, emin olmayın. Eğer bu ümmete karşı vazifenizi yapmazsanız kızınız nasıl olacak? Çok emin olmayın bunlardan. Ee, yani bu millet yüz yıl önce böyle değildi işte. Bunlar gökten falan inmediler, yerden çıkmadılar. Buralarda olular. Eyyetematta o yeteâb ne demek? Es demek. Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Etteâbu min eşşeytan. Tesaüb şeytandandır. Ağzınızı kapatacaksınız. Olmadı elinizle ağzınızı tutacaksınız. Yani tutabildiğiniz kadar tutacaksınız. Olmadı da وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ بِذَٰلِكَ اَمَرَ عَلَيْسَلَاتُ وَسْسَلَامُ Bu Buhar rivayetidir yani. Bu esneme olduğu zaman kişinin buna engel olması, olmadığı elini ağzıyla tutması Buhar'da bununla alakalı hadis-i şerif var. اَوْ يُغْمِذَ عَيْنَيْهِ Gözlerini kapatmak. Ama bu ne zaman gözü kapatmak mekruh olur? Ne zaman? Ne zaman? Eğer bir maslahat yoksa, yani bir maslahat var. Nedir o? Gözü kapattığınız zaman namazdan daha fazla zevk alıyorsunuz. Yani öyle oluyor bazen. Ben hani kapatıyorum, e, kapanınca o zaman dünyaya kapanabiliyorsunuz. Eğer gözünüzü kapattığınızda dünyaya kapanabiliyorsanız e, ev yuvuza ayneyi mekrut olmaz kardeşim. Yani bir maslahat. O maslahat nedir? Gözü kapattığınız zaman uşu daha fazla oluyorsa sizde bir maslahat var, mekruh olmaz. Ama maslahat yok. Gözü kapatmak bu durumda mekruh olur. اَوْ يَعُدَّتْ تَسْبِيحَا اَوْ الْاَيَاتِ Ya da tesbihleri saymak, parmaklarınızla saymak ya da ayet-kerimeleri saymak. Hani mesnum kıraat vardı. Bunun yerine getirebilmek için Ebu Hanife e, bu diyor abestir yani boş e, şeylerle meşgul olmaktır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kum eydiyekum fizzalati buyuruyor. Yani boş şeylerle namazda uğraşmayın Allah Resulü Aleyhisselam bu şekilde buyuruyor. Peki efendim hani sünnet kıraat vardı neydi o sabah namazıyla öğlede ne okuyacaktınız? Tıvali mufassal. Peki ikinciyle yastıda ne okuyacaktınız? Evsadi mufassal. Akşam mufassal. kısarı mufassal. Tıval mufassal nereden nereye kadardı? Mufassal. Hucurattan buruca kadar. Evsadi mufassal? mufassal buruştan beyineye kadar. Kısar. Ve yineden nasa kadar, sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'i. bu ya da bu ayarda, bunları ya da bu ayarda okuyorsunuz. Yani baştan da okuyabilirsiniz. Peki efendim şimdi hani bunları okuyayım diye ayet-i kerimeleri Ebu Hanife saymak mekruh olur diyor. Ne yapsın o zaman? Namaza girerken işte şuradan şuraya kadar okuyacağım diye belirle namaza girmeden. Belirle o şekilde namaza gel. ''Namazın içinde sayma'' diyoruz. Evet efendim. Yani orada istisna olur. Orada istisna olur. Ama tesbih namazını da cemaatle kılmak nedir? Mekruhtur değil mi? Tesbih namazını cemaatle kılmak mekruhtur. Peki cemaat ısrar ederse ne yapıyoruz? Cemaate diyoruz ki Allah Resulü'nün yapmadığını yapamayız. Peygamber aleyhissalatu vesselama rağmen bu iş olmaz. İmam Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Birisi dağ başında yüz yıl ibadet etse sürekli ibadet ediyor ama kendi kafasında namazlar uyduruyor. Öteki adam da ne yapıyor? Öğle vaktinde uyuyor. Kaylule yapıyor. Kaylule neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyudu diye. Onun sünnetini yerine getiriyor. Peki Efendimiz aleyhisselamın sünnetini yerine getirme adına birisi uyuyorsa bu adam o sünneti yerine getirdi diye dağda yüz yıl ibadet edenden daha fazla ecir ve sahab kazanır. Hacca gidince orada görürsünüz böyle çevirirler umrecileri, hacıları önde birisi, arkada birisi böyle sararlar onları sanki savaşa gidiyorlar efendim önde birisi komut verir arkadakiler söyle yararlar milleti böyle giderler ben gittiğimde cemaati söylerdim yani görünce onları özeniyorlardır ama anlatınca ikna oluyorlar yani biz buraya dedim arzı endama gelmedik arzı hale geldik yani biz burada sesimiz falandan daha gür çıkıyor hadi bakalım bastırın şunları bunun için gelmedi herkes Allah Teala bütün lisanları biliyor kalbinizden nasıl yalvarmak gerekiyorsa Cenab-ı Hakk'ı o şekilde yalvarın o şekilde iltica edin Efendimizin yapmadığını yapmayalım yani böyle toplu dualar burada yapmayalım herkes kendi burada dua yapsın anlatacağız bunu insanlara onlar da anlayacaklar Tamam, anlatacağız. Peki, imam siz olacaksınız. Cemaat imam olmayacak değil mi Aziz? Peki, وَلَا بَيْسَ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْاَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ Hayye, yılan, akrep bunları namazda öldürmede bir beis yok. Bir beis yok. Uktuluhu ma kuntum fi salatı çünkü bunların insana zararı var, değil mi? Onun için bunları öldürebilir. Uktuluhu ma wa la kuntum fi salatı. Hadis şerifi kim rivayet ediyor? Ebu Dawud rivayet ediyor. Wa la ba'as bi kdl alhayyti wa alaqra bi fi salatı. Fıin akle, ou şeribe, ou tekelme, ou karae min almusghfi fasd salatu. Şimdi Burada neden bahsediyor? Namazı ifsad eden, bozan şeylerden. فَاِنْ <gülüyor> اَكَلَهُ Efendim, yerse, bir şey yerse, اَوْ Bir şey içerse, اَوْ şey Konuşursa namazda, efendim اَوْ قَرْعَ مِنَ الْمُسْحَفِ Musaftan okursa, Şimdi, Musaftan okursa bozulur. Kime göre bozulur? Ebu Hanife'ye göre. İmameyn'e göre bozulmaz. E ee, göre bozulmaz. Peki Ebu Hanife'ye göre niye bozuluyor? Çünkü onu e, talim ve taallüm var. Sanki Kur'an-ı Kerim'den öğreniyor hali olur. Onun için bozulur. Av qara min el-mushafi fasada salatuhu. Ve kezalik iza anna au taawaha au baka bi illa an yekuna min zikril cenneti au'n nar. Namazda adam inlese ya da ah vahesse hesse, bi sautin sesle ağlasa adamın namazı bozulur çünkü bunlar normalde insandan çıkan sözlerdir. Fakat illa en yekun cenneti evinler. Cennet cehennemi düşünüyor, ayet kelime okuyor, etkileniyor ayetten. Bundan dolayı bu halde olursa namaz bozulmaz yani cennet cehennemden dolayı ağlarsa namaz bozulmaz ama ayağı ağrıdı, dişi ağrıdı, başı ağrıdı bunlardan dolayı ağlarsa namaz bozulur. Ve bak sabaka'ul hadesu tavadda ve bana eğer namazda hades hali olursa yani hades ve in sabaka'ul hadesu namazı hades olursa efendim e, ne olur tavadda ve bana abdest alır. Namazı bina eder değil mi? Tevada'a ve bena demek isteğnefe deseydi baştan başlar derdi. İstakbele deseydi baştan başlardı. Efendim namazı bozulan birisi bir rükün beklemiyor. Hemen bozulur bozulmaz gidiyor. Eğer cemaatle namaz kılıyorsa aynı yere gelip orada ikmal etmesi evla. Niye o cemaat bereketi vardı orada diye ya da efendim e, orada da kılabilir gittiği yerde de kılabilir e, efendim eğer cemaatle kılıyorsa bina etmesi evla yani iki kıldıysa sonra iki daha kılması dörde tamamlanması evla Ama neden cemaatin sevabını korumak için Eğer yalnız kılıyorsa tek başına kılıyordu bozuldu abde saldı ne yapması daha evla baştan başlaması evla. Evet, vel istiğnafu afdali diyor. İstiğnaf <gülüyor> aftal. Ama kim için bu? Münferit, yalnız başına kılan için. Eğer cemaatle kılıyorsa o cemaatin sevabını koruyabilmek için yani bina etmesi evladır diyoruz. O inkâne imamen istakhlefe. Eğer imamsa namazı bozulduğunda hemen yerine birisini alıyor, getiriyor. O imam oluyor, onun yerinde وإن جنن أو نام فا<html>م أو أغمي عليه استقبل وإن جنن أر دلل ينirse ya da eee o nama fa<html>m uyuyup olursa namazın içinde veya omi عليه istikbele ya da omi عليه bayılırsa şimdi junne omi bunlar ne kullanılır hep meçhul kullanır, değil mi niye bunlara ne diyoruz el avarizus semavi diyoruz değil mi? Semavi arızalar Yani ehliyeti ortadan kaldıran ya sınırlandıran arızalar var. Müktesebe olanlar var. Bir de el avarizus semaviye var. Semadan yani Cenabaktan geldiğinden dolayı bunları meçhul olarak zikrediyoruz. Yani adam delilense namazda ihtilam olsa uyuyup veya umi alayı olsa ne yapar? Namaza baştan başlar. وَإِنْ سَبَقَوْا الْحَدَثُ بَعْدَ تَشَهُدِ تَوَضَّهَ وَسَلَّمَا Eğer teşehhütten sonra bozulsa abdesi, abdest alır, sadece selam verir. تَوضَّه وَسَلَّمَا وَإنْ, وَإِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ تَمَّ صَلَاتُهُ Eğer kasten bozarsa adam abdesini, kasten bozarsa, Namazı tam olur ama günahkar olur tabi. Günahkar olur bu adam. Neden tam oluyor? Çünkü teşehhütte, etteyyatü okuduktan sonra bundan sonra ne yok? Başka bir rükün yok. Başka bir rükün yok. Sadece selam var. Selam vermekte nedir? Vaciptir diyoruz. Şimdi namazın daha mekruhları var. i̇bn Abidin'den onları size hülasa edecektim. Fakat tabi şimdi ders bitti, yarınki dersi onları veya sonraki, yarın pazar, pazar dersi derste onları hatırlatın. Daha mekruhlar var, onları mutala edip siz de kenarına haşi olarak düşün onları, haşiyeleriniz olsun. Bugün Osmanlıca yazarsınız, yarın Arapça yazarsınız inşallah onları. Peki, efendim. Efendim bunlarda tabi tenzihen mekruh olan var, tahrimen mekruh olan var tabi. Tahrimen mekruh olanlar da var bunların içerisinde. Mesela e, hangisi tahrimen mekruhtur? Adamın kasten işte namazı bozması nedir? Tahrimen mekruhtur. Peki, estağfirullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.